E'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdeleillâhi ve nesallihu ve nestağfiru ve na'ûzu billâhi min şurûri ve seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillâhu fe lâ ve men yudlil fe Ve eşhedü en lâ illallah ve ehdühü lâ ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve ve hayral hidi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muttasatuha de kulli muttasatin bid'a ve kulli bid'atin bid dalale ve kulli dalaletin <gülüyor> Tesir dersimizde Nisa suresinin 114. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. Bir sadaka veya bir iyilik yahut insanların arasını düzeltmeyi emreden kimsen müstesna onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Her kim bunu Allah'ın rızasını gözeterek yaparsa biz yakında ona çok büyük bir ecir vereceğiz. Allah Azze ve Celle bu ayette gizlice konuşmalar, fısıldaşmalar, bunlar bunlarda hayır olmadığını bildiriyor. Bundan da sadece şunu isisna ediyor. Bir sadaka yani herhangi bir kimseye infakta bulunma konusunu gizlice konuşmak bundan müstesna. Yine insanların arasını üzetmek için gizlice konuşma. Bu müstesna bunları da kim Allah'ın rızasını gözeterek yaparsa onun da ecir alacağını bildiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç kişi olduğu zaman iki kişinin üçüncüyü harçta bırakarak fısıldaşmasını yasaklamıştır. Ümmü Gülsüm binti Ukbe radiyallahu anhadan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İnsanların arasını düzeltmek için gerçeğe aykırı bir şeyler ekleyen veya hayırlı şeyler söyleyen kişi yalancı değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in insanların yalan söylemesine üç şekilde ruhsat verdiğini işittim. Bunlar savaşta hile için, insanların arasını düzeltmek için ve kocanın karısını veya kadının kocasını idare etmek için söylenen yalanlardır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Aleykümselamun aleyküm. Yani yalan çirkin bir amel fakat bundan üç şey istisna ediliyor. Birisi harp hiledir. Diğer bir hadiste harp hiledir buyruluyor. Yani savaşta, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu çok yaparmış. Başka bir tarafa gidecekken, farklı bir yere gidecekmiş gibi yayar. Çünkü münafıkların falan haber taşıması, casluk yapanların endişesi sebebiyle. Harpte hile caizdir. İkincisi, arasını, arası bozuk olan iki kişinin arasını düzeltmek için söylenen yalan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, insanların arasını bozmayı halika diye niteliyor. Yani traş edicidir. Dikkat edin. Bu dini traş etmektir. Buyuruyor. Yani insanların arasını açan kimse kınanmıştır. E, bu Müslümanlara yakışmayacak bir ahlaktır. Allah'ın gazabına uğrar bunu yapan. Buna karşılık e, araları açık olan iki Müslümanı barıştırmak için Yalana cevaz verilmiştir. Yine üçüncü bir izin verilen yerde karı ile koca arasında, ister kadın kocasına karşı, ister erkek hanımına karşı yalan söylesin, yani aralarını bulmak için e, buralarda cevaz verilmiştir. E, bu tabi belli bir maksada binaendir. Yani bu cevaz belli bir maksada binaendir. Bu her türlü yalanı kapsıyor değildir. Burada yalanın haram olanı Allah Azze ve Celle'nin hukukuna veya beşerin, insanların hukukuna tecavüz içeren, bunu gerektiren yalanlardır. Yani bu yalanlar yasaklanmıştır. Ama <gülüyor> iki kişinin arasını düzeltmek gibi veya eşlerinin arasını düzeltmek gibi konularda yalan söylemeye de cevaz verilmiştir. Yani maslahat amaçlı ıslah edici şeyler. Bu yüzden Meymun bin Mihran Rahimullah e, tabiinden, o şöyle bir misal veriyor bu konuda. Mesela diyor bir kimse birisini öldürmek için takip ediyor. Yani onu öldürecek. Sen bunu ölümden kurtarmak için burada söyleyebileceğin bir yalan gibi. Yani e, şeriata aykırı olmayacak demek ki yalanın. Allah'ın hukukuna karşı tecavüz içermeyecek. Yine kulların hukukuna tecavüz içermeyecek. Bu durumda arası bozuk olan iki Müslümanın gönlünü etmek için mesela e, falanca seninle barışmak istiyor. Halbuki öyle bir isteği yok. Falanca seninle barışmak istiyor. O aslında seni seviyor. Yani eee aramızın istiyor. E, senin hakkında yaptığı falanca şeyi isteyerek değil, hatayla gibi. Bunun gibi şeyleri söylemeye de cevap verilmiştir bu azize. Yine Ebu Derda radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Size derece olarak oruçtan Namazdan ve sadakadan daha üstün olan şeyi haber vereyim mi? Dargın olan kimseleri barıştırmaktır. İnsanların arasını bozmak ise iyilikleri alıp götürür. Buyurmuştur. Bu hadisi de Ebu Davud, Ahmet bin Anbel, i̇bn İbban ve Bezzar sahip-i rivayet ediyorlar. Evet, yani burada nafile oruçtan, nafile kılınan namazdan, nafile sadakadan daha üstün bir şey olarak niteleniyor. Müslümanların arası açık olan iki kişinin arasını bulmak. Bunun zıttı da, yani iki Müslüman arasını bozmak, araların açılmasına sebep olacak şeyi söylemek, iyilikler alıp götürür. Bazen insanların arasını açacak sözler, yalan ile olmayabilir, doğru da olabilir. Birisi birisi hakkında bir gaflette bulunur, kardeşi hakkında gıybetini yapar. Onun hakkında işittiği zaman üzüleceği bir şey söyleyebilir üçüncü bir şahıs bu işittiği şeyi gidip ona aktarırsa doğru da aktarsa işte bu iyilikleri alıp götüren bir şeydir araların açılmasına sebep olursa bunlara dikkat etmek gerekir Mukatil bin Hayyan Raymullah diyor ki ayette geçen kim bunu Allah rızasını gözeterek yaparsa kavlinde sadaka vermek borç vermek ve araları bozuk kimselerin arasına düzeltmek kastedilmektedir yani kim bunu Allah, için, Allah rızası için yaparsa Allah'tan ona ecir vardır Ebu Şureyh el-Huzai radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin ya da sussun bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir yani kişi konuşacaksa sadece hayır konuşmalı hayırın dışında konuşmalarda hayır yoktur kişinin aleyhinedir Nisa suresinin 115. ayeti Her kim kendisine doğru yol, apaçık belli olduktan sonra Rasule aykırı davranır ve müminlerin yolundan başkasına uyarsa onu döndüğü yerde bırakırız ve kendisini cehenneme atarız. O ne kötü dönüş yeridir. i̇bn Ömer radiyalanmadan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Allah Teala ümmetimi sapıklık üzerine bir araya getirmez. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Bunu Tirmizi ve Ebu Naim, Hilyetül Evliya'da sahip-i isnatla rivayet ediyorlar. Bu hadis, ümmetin sapılık üzerine bir araya gelmeyeceğini bildirmekte. Yani bütün ümmet sapılık üzerinde toplanmaz. Ama bununla beraber insanların çoğu yanlış yapabilir, yanlış üzerinde toplanabilir. Çoğunluk hata edebilir. Çoğunluk batıl bir iş yapabilir. Ama Onlara mutlaka muhalefet eden bir azınlık bulunabilir. Şimdi şu hadise dikkat edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Ümmetimden bir taife, kıyamet gününe kadar eksik olmaz, bunlar hak ele zahir olurlar diyor. Yani haktan ayrılmayan bir grup, A A A A Arapça ifade olarak taife kelimesi, birden bina kadar olan e, kimselerdir. Yani bir kişi de olabilir, bin kişi de olabilir, e, daha fazla da olabilir. Bir taife diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kıyamet gününe kadar hak üzere zahir olmaya devam edecek. Yani onlara muhalefet edenlerin de muhalefeti kendilerine bir zarar vermeyecek. Yardımsız bırakanların yardımsız bırakması bunlara zarar vermeyecek. Bu kıyamet gününe kadar devam edecek diyor. Yani bu taifenin akidesi, ameli, ahlakı ta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan beri devam eden bir topluluk olmalı. Çünkü eksik olmayacak diyor. Yani demek ki hak bu hiç eksik olmayacak ama azınlık olacak. Taife Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çoğunluk batılda olacak. Ama kıyamet gününe kadar azınlık dahi olsalar, bazen bir şehirde, bir ülkede tek başına dahi kalsalar, bu ümmette hakkı temsil eden kişi mutlaka bulunacak ki, o bir kişi sayesinde veya o birkaç kişi sayesinde ümmetin tamamı batıl üzerinde icma etmiş olmayacak. Batıl üzerinde toplanmayacaklar. Bu ayette ifade edilen şeydir. Yani kim... Kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra, yani vahiydir doğru yol. Hak olan Allah'tan indirilen vahiydir. Kitap ve sünnettir. Allah Azze ve Celle e, Rabbinden indirilen hak diyerek vahiy nitelemiştir. Hakkın dışında da sapıklıktan başka ne vardır buyuruyor Yunus suresindeki ayette de. Yani hakkın dışında sapıklıktan başka bir şey yoktur. Hak bir tanedir, tektir yani. Bazen e, bu hak ehline mensup olanlar, onların akidesine, menhecine mensup olanlar kendilerinden başka hak kabul etmezler. Bununla da kınanırlar. İşte bunlar kendilerinden başka hak kabul etmiyor. Bir doğru kendilerinde. Aynen öyle. Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor ki sen Rabbinin yoluna uy. Başka yollara uyma. Çünkü onlar seni Rabbinin yolundan saptırır diyor Enam suresinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayetin tefsirinde, Enam 153'ün tefsirinde yere bir çizgi çizdi, sonra bu çizginin sağına ve soluna çizgiler çizdi. Sonra o ortadaki çizgiye bu Allah'ın dost doğru yoludur. Etrafındaki sağında solundaki çizgilere de bunların her birinde de şeytan oturur ve cehenneme davet eder kendisine tabi olanı cehenneme davet eden şeytanlar vardır bu yolların her birinde buyuruyor. Yani Allah'ın yolu bir tanedir. Ama sapıklık yolları çoktur. Bunların kimisi sağdadır. Kimisi soldadır. Sağda olanlar işte din namına. Dini e, kullanan şeylerdir, e, gruplardır. Solda olanlar isyan yollarını tutanlardır. Veyahut şöyle de açıklanabilir bu. Orta yol Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetim 73 fırka ayarlayacak. Biri dışında hepsi ateşte olacaktır. O kurtulan kimdir diye sorulduğunda bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlar buyuruyor. O gün Allah Resulü ve ashabı hangi yoldaysa işte o sırat müstakim odur. Sağda ve solda olan yollar ise ümmetin sapıklık fırkalarıdır. Yani sağda sapanlar ve solda sapanlar. Yani ifratta sapanlar ve tefrikte sapanlar. Yani bir fırka kaderi inkar ederken bir fırka aşırı ispat etmekte, cebriyeye sapmakta. Yani kendi yaptığı kötülükleri dahi kadere yüklemekte. Bir fırka kaderi toptan inkar etmekte. Kader diye bir şey yok. Herkes kendi tercihiyle, tamamen kendi isteğiyle ona göre hareket eder. Kendi filminin yaratıcısıdır der bir yerde. Bir fırka iman konusunda amelleri imandan saymaz. Buna karşılık bir fırka imandan sayar ama bazı amellerin terkinden dolayı da tekfir eder. Harciler gibi. Yani bir fırka mürceli temsil ederken yani kişi hangi günah işlerse işlesine imanına zarar vermez. Bir kimse eğer Müslümansa o mümindir. Onda kesinlikle nifak bulunmaz. Yani Müslüman eşittir mümindir der. Bunun tam zıttına da hariciler, kişi işte büyük günah işledin mi kafir olur. Çünkü imana muhalefet etmiştir. O kimse imandan çıktığına göre İslam'dan da çıkmıştır der ve tekfir eder. Diğer bütün fırkalar, yani akilevi olarak sapan bütün fırkalar böyle. Mesela aklı tamamen din edinen, mutezile gibi fırkanın yanında, aklı tamamen işlevsiz bırakan, hiç düşünmeyen, taklidi din edinen başka fırkalar çıkar buna karşılık. İşte bunların hepsinin ortasında sırat-ı mustakim vardır. Kaderin yerini dinde bildirildiği gibi, Allah'tan ve Resulü'nden geldiği gibi ispat eder. İmanın tarifini kitapta ve sünnette açıklandığı gibi ispat eder. Onu bozan şeyleri de aynı şekilde kitapta ve sünnette geldiği gibi kabul eder. Yine bu e bütün itikat esaslarında orta yolu tutarlar. Yani naslarda nasıl geldiyse üzerine yorum yapmazlar. Nasların bir kısmını kabul edip bir kısmını reddetmezler. Bir Allah'tan inen bütün e, vahye iman ederler. Peygamberlerin tamamına iman ederler. E, orta yolu tutarlar. İşte rasule kim aykırı davranır? Bir rasule aykırı davranmak. Doğru yol kendisi de belli olduktan sonra doğru yol Resul'dür demek. Sünnete uymaktır doğru yol. Resul'e aykırı davranır. Yani sünnetin dışında hareket eder. İtikatta, amelde, ahlakta. Resul'e muhalefet ederse. Ve müminlerin yolundan başkasına uyarsa. Bakın burada müminlerin yolu deniyor. Bu ayetin ilk muhatapları ashabdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın ashabıdır. İlk iman edenler onlardı. Allah Azze ve Celle'nin kitabında bahsettiğim müminler o. Allah Resulüne iman edenler, teslim olanlardı. Onların yolundan başkasına uyarsa. Onların yolu neydi? Bakın Şimdi bunu icmaya delil getirirler. Doğru, burada bir icma var. Ama neyin icması? Hangi icma? Ne üzerinde icma var? O müminler neyle ittifak ettiler? asap neyle ittifak etti? Allah'tan ve Resulü'nün gelene teslim olmakta ittifak ettiler. Müminlerin yolu o. Yani icma budur. İcmayı böyle dallandırıp, budaklandırıp, mesele mesele indirgeyip, farklı vadilere, Götürüyorlar. Ondan sonra şer'i delillerden birisi de icmadır diyorlar. Böyle bir şey yok. Yani hiçbir icma Kur'an'dan ve sünnetten, naslardan bağımsız olamaz. Yani bir icma düşünün ki, iddia edilen pek çok icmalar var bu konuda. Mesela Allah ve Resulü işte şu meselede şöyle hükmetmiştir ama icma bunun nedir gibi ibareler bile görürüz. Böyle değil. İcma dediğin şey zaten tanımında gizli. İcma, Allah'tan ve Resulü'nden gelen herhangi bir nas üzerinde ümmetin müştehitlerinin ittifakıdır. Herhangi bir nas üzerinde. Nas ortada olmazsa, nas olmazsa neyin icması? Yani bütün insanlar sapıklık üzerinde olamaz. Zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin sapıklık üzerinde birleşmeyeceğini bildirmiştir. Ama... Tarifi yapılırken mesela düşünün. Ahmet bin Hanbel icma iddialarını reddederken şöyle bir ifade kullanır. İcma iddiaları yalandır. En yalan şeylerden birisi icma iddiasıdır. Ne biliyorsun? Belki falanca yerde birisi muhalefet etmiştir de ondan haberdar olamamışsındır der. Sözün en yalanı icma iddiasıdır der. Nereden biliyorsun? Yani müminlerden birisi buna muhalefet etmiştir de o bize ulaşmamıştır diyor. Bakın Selefin icmaya bakışı bu. Halef senelerce sonra gelen bugün bazılar diyor ki mesela alimlerden birisi çoğunluğa muhalefet etmiş. O şazdır diyor. Eğer çoğunluğa muhalefet etmişse şazdır o. Çoğunluğun görüşü ise icmadır diyor. Böyle tuhaf tuhaf anlayışlar çıkıyor. Müminlerin yolu şu. Bakın ayette geçen müminlerin yolu şu kendisine delil apaçık belli olduktan sonra herhangi bir meselede doğru yol apaçık belli olduktan sonra yani Allah'tan ve Resulü'nden gelen apaçık belli yani sayı olarak gelmiş ulaşmış bu delil olduktan sonra Resul'e uymak düşer müminler bunda icma etmiştir müminlerin yolu budur ayette geçen mesela sana bir hadis geliyor kim Fatiha okumazsa namazı yoktur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih Sabit bir hadis. Neredeyse mütevatir. Sahip bir hadis. İşte falanca mezhep, filanca yollar, falanca aliler, çoğunluk vesaire. Kardeşim, müminlerin yolu yani icmaya uymak ne demektir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis sana sayı olarak geldin mi o hadise tabi olmak, teslim olmaktır. İcma budur. Müminlerin yolu budur. Bunda icma edilmiştir. İmam Şafi diyor ki bütün Müslümanlar şunda ittifak etmişlerdir. Alimi, avamı. Hepsi bunda ittifak etmiştir. Allah'tan ve Rasul'den bir nas geldiği zaman, sahip bir yolda buna ancak teslim olmak düşer. İşte icma bu. Böyle yapmayan, icmaya mukhalifet etmiştir. Resulü'ne mukhalifet etmiştir. Allah'a mukhalifet etmiştir. İşte o, Resulü'ne aykırı davranmıştır. Ayette nasıl geçiyor? Men يُشَاقِقِرْ Rasul. Resul'den şakka ayırmak, yani kesmek, şak etmek, bize de geçmiştir bu, iki şaklı yapmak gibi. Parçalara ayırmak, ayrılmak. Kim Resul'e aykırı davranır, ondan ayrılır. Müminlerin yolundan, ve yette veya gayra sebilil mümini, müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu varacağı yere vardırız, varacağı yer cehennemdir buyuruluyor. Onu döndüğü halde bırakırız, varacağı yer, döneceği yer cehennemdir. Şimdi bakın, demek ki müminlerin yolundan başkasına uymak demek, işte iddia edilen bir icma var, hadis böyle diyor ama şunda icma var diye iddia edilen bu icmaya uymak değil. Allah ve Resulüne ne sabit olmuşsa buna teslim olmak, ona uymaktır. Kim bunu yaparsa icmaya uymuştur. Çünkü ümmet ta sahabeden kıyamet gününe kadar gelecek bütün ümmet, bütün Müslümanlar bunda icma etmişlerdir. Hiçbir Müslüman göremezsiniz ki bunun aksini söylesin. Yani hiçbir Müslüman size açık açık şunu söyleyemez. Eğer Müslümansa tabii. Allah Resulü'nden bir hadis geldi mi ona muhalefet edilebilir. Kimse bu sözü söyleyemez. Bunu bunu söylediği anda zaten Müslüman değildir. Olayına bunu söylemiş olamazdı. Yani Şimdi e, bunlar tevil kısımları işte. Ama şunu diyemez yani. Allah Resulü bunu söylemişse yani sahih diyorsun. Bazı cahil, dengesiz kimseler var ne söylediğini bilmeyen. Mesela geçenlerde geldi bir tanesi diyor ki bu hadis sahih diyor ama diyor Kur'an'a aykırı diyor böyle. Yani adam hem hadisin sahih olduğunu söylüyor. Sahih demek ne demek? Bunu Allah Resulü söylemiştir demek. Sabittir ondan demek. Bunu Allah Resulü söylemiştir. E burada Kur'an'a muhalefet eden kim o zaman? Allah Resul, öyle mi? Kur'an diyor ki, kim Resul'e aykırı davranırsa ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa, işte bak bu adam icmaya muhalefet etti. Misal. Bunun gibi, işte Allah bu ümmeti sabık üzerinde birleştirmez. Yani ne demek? Size sahip bir hadis ulaşacak, o hadis ulaştıktan sonra Müslümanlar bu hadisin gereğini yapmamak üzerinde ittifak etmeyecekler. Allah bundan korumuştur. Binlercesi, milyonlarcası, bu ümmetin milyonlarcası hadisin gerektirdiğinin aksine karar verse, aksine amel etse bile Allah şu taifeyi kıyamet gününe kadar eksik etmeyecek. Bu hadisin gereğiyle amel edenler Allah'ın izniyle kıyamet gününe kadar mevcut olacak. Onlara muhalefet edenlerinde, ''Yok işte bunlar zahiridir, bunlar iki hadisçidir, dört hadisçidir, bilmem nedir.'' Böyle abuk konuşmalarının da bunlara bir zararı olmayacak. Yardımsız bırakanların, yardımsız bırakmaları da yanlarına kar etmeyecek. Çünkü bunları Allah destekleyecek. Tayfetul Mansura'dır bu. Taifetül Mansura demek, yani hadiste bunların e, özelliğinden birisi Taifetül Mansura diye geçer. Yani yardım olmuş, desteklenmiş Taife. Maksat Allah tarafından desteklenmiş Taife. Evet bunlar e, azınlık olabilir. Bunlara çemkirenler, bundan aleyhinde olanlar fazlalaşabilir. Çoğunluk olabilir. Ama eksik olmayacaklar. Bunlar bu bayrağı ta kıyamet gününe kadar kendisinden sonra gelenlere teslim etmeye devam edecekler. Bu konuda hadis-i şerifler çok. Mesela Muaz bin Cebel radıyallahu anh'den rivayette her asırda her asırda bu ümmette her asırda bu dini yüklenen, bu ilmi yüklenen diyor. Hadis ilmini kastediyor. Bu ilmini yüklenen Tahrif edenlerin tahriflerini savuşturan, yani lafız ve mana olarak bu nasları bozmaya çalışanların tahriflerini bertaraf eden kimseler. İntihalcilerin intihalini, yani hadis ismini, ehl-hadis ismini sahiplenmeye kalkanlardan bu intihallerini reddeden, yani kendilerine ehl-hadis diyen sufiler var, eşerler var, bunlar gibi. Bunların bu intihallerini reddeder. Bunların gerçek yüzlerini ortaya çıkarıp işte bunlar ehladisiz diyorlar ama hadise uymuyorlar veya selefi izliyorlar ama selefe uymuyorlar. Bunu ortaya koyan kimseler. Böyle kimseler asırdan asıra her zaman bulunmaya devam edecek. Bu ilmi yüklenecekler ve eda edeceklerdir diyor. Aktaracaklar. Bir sonraki nesle böyle aktarılacak. Müceddit hadisine bakın. Yani böyle aleyhte şüpheler atanlar için söylüyorum bunları. İşte ümmetin çoğunluğu falan diyorlar ya, çoğunluk hak üzeredir diyenlere. Müceddit hadisine bak. Müceddit kim? Kaç kişi? Yani bulundukları beldelerde bir kişi. Bir kişi. Her asrın başında bu dini, yenileyecek yani insanlar bidatlere hurafelere daldığı zaman bunu yenileyecek tekrar sünneti ihya edecek ve bidatlerle mücadele edecek kimseleri Allah bulunduracak diyor her yüz sene de gönderir bunu diyor bu yüz senede, her yüz senenin başına biz kim olduğunu bilmiyoruz isimden tayin etmiyoruz falanca mücetittir filanca değildir biz bunu söylemiyoruz ama ama böyle bir kimselerin bulunacağını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor. Biz buna böylece iman ediyoruz. Ve bu asra kadar da her yüzyılın başında bunlar mutlaka gelmiştir. Bu sayededir ki sünnetler bugün bize ulaşmış durumda. Bunun sebebi ne? Yani bunu düşünmek lazım şimdi. Bu muhaliflerin iddiasıyla beraber düşünün. Onlar diyor ki çoğunluk hep hak üzeredir. Peki müceddet niye gönderiliyor o zaman? Çoğunluk hak üzerindeyse. Müceddit neden gönderiliyor? Çoğunluğu desteklemek için mi? Yani bu insanlar ne söylediklerini bilmeden, düşünmeden, ee, nasları da hiç dikkate almadan konuşuyorlar demek ki. Bu mücedditler neden gönderiliyor o zaman? Için o zaman. Ne, ne için mücadele ediyor bunlar mücedditler? Ne yapıyor? Çoğunluğu mu destekliyor? Çoğunluğu destekliyorsa çoğunluk zaten galip demektir. Müceddide gerek yok. Müceddidin desteğine gerek yok. Mücedditler Allah'ın izniyle işte bu zayıflayan e, takipçisi az kaldığı için insanların çoğuna yani kısmi azamına kapalı kalan, kapalı kaldığı için de hakkın delilleri gizli kaldığı için de pek çok kimsenin eğriyi doğrudan ayırt edemediği bir zamanlarda yani hak ile batılın birbirine karıştığı zamanlarda hakkın delilini parlak hale getirmek için Görünür hale getirmek için gönderiliyor ki bunlar bu delilleri sağlam delilleri, hak yolun sağlam delillerini, parlak delillerini net olarak ortaya koysun da sapan ondan sonra sapsın, sorun değil. Müceddiklere çok kimseler tabi olmamıştır. Yani müceddit olduğuna hüsnü zannederler, alimlere bak. Bunlara hayatlarında ki şunda ittifak vardır, Ahmet bin Hanberkendası'nın müceddidi. Yani Müslümanlar bunda sünnet ittifak etmiştir. Ahmet bin Hanbel kendi aslında müceddi dedi. Ahmet bin Hanbel'in yanında kimse yoktu ama. 5-6 kişi belki. Yani onun savunduğu akideyi savunan Ahmet bin Hanbel'in yanında birkaç kişi vardı. Farklı ülkelerde farklı diyarlarda onun akides üzerinde olanlar belki tek tük vardı ama mesela Kur'an mahluktur fitness çıkarıldığı zaman bunun için insanlar mücadele ettiği zaman bu akidenin sahipleriyle yani Kur'an Allah'ın kelamıdır akidesinin sahipleriyle mücadele ettikleri zaman, yönetim sahibi oldukları zaman Ahmet bin Hanbel yalnızdı, zayıftı ve insanların büyük bir kısmı şayet Ahmet bin Hanbel parlamasaydı, Allah onu parlatmasaydı belki Kur'an mahluktur, fitnesine kapılıp gideceklerdi. Onların getirdikleri, Kur'an'dan ve sünnetten takrif ederek getirdikleri delillere baktığınızda bu asrın hangi insanla götürseniz bu delillerle sapar. Kur'an mahluktur demeye başlar. Allah korusun. Ama Allah lütufta bulundu bu ümmete. Bu fitne patlak verdiği zaman böyle bir ayeti buna delil getiren kimseye nasıl cevap verilir, ne cevap verilir diye bak Ahmet bin Hanbel'i bir numune yaptı bize. Ahmet bin Hanbel eziyetini çekti, kendini feda etti. Onun arkasından bu akide bize ulaştı. Bakın bir kişiyle ulaştı, bir kişinin mücadelesiyle. Onun arkasından pek çok alimler var. Yani hak için mücadele eden, yani hakkı tutan, şu e, kıyamet gününe kadar devam edecek tayfe dediğimiz, tayfe olan ama azınlık olan, bunların çoğu tarihte silinip gitmiştir. Yani bir Ahmet bin Hanbel gibi, bir İbn-i Teymiye gibi, belli başlı alimler gibi meşhur olmamışlardır ama onlar kendi zamanlarında hak ile kaim olmuşlar. Bununla amel etmişler. İcabında kendilerini korumaya alıp veya kendilerine uyanlarla, tabi olanlarla korumaya alıp kendilerini kurtarmışlar. Kendilerini kurtardıkları gibi kendilerinden sonra gelen nesle bu puakideyi aktarmışlar. Dedik ya bakın Ahmet bin Hanbel yani öne ön plana çıkan bir isim olarak tek kişiydi. Ahmet bin Hamdel'in akidesi, bugün milyonlarca insanın akidesi. Tek kişiyle aktarıldı bakın. Onun dönemindeki alimler ruhsatlara tutunmaya başladılar. Yani ortada can korkusu var, işkence yapılıyor, ölümle tehdit ediliyor. Bunun için dille de olsa işte Kur'an mahluktur verelim diye. Bunu yaptılar, bunu yapan çok kimse oldu. Ve Ahmet bin Hamdel bunu yapanlara takiyeden yaptıklarını bile bile bir daha selam vermedi. Yani kendi dertlerini dinin derdinden önde tutan bu insanlara selam bile vermedi, muhatap olmadı. O bir kişi, binlerce kişinin bugün sahip olduğu sahih akidenin tohumunu atmış oldu yani. Batıla cevabı verdi. Bu asra gelince kadar da işte her yüz senede bir diye geçtiği için hadisinde her asırda işte bu deliller ortaya çıkmıştır ama... Delillerin ortaya çıkması demek, işte milyonlarca insan, ümmetin çoğunluğu bu sayı, akide sahiplerinde anlamında değil. Sadece deliller e, netleşti. Mesela bugün bakın, biz bir takım akide esaslarını, Kur'an'dan ve sünnetten çıkan, Kur'an'ın ve sünnetin gösterdiği sahabenin üzerinde bulunduğu akide esaslarını e, ortaya sunuyoruz. Yani ulaşabildiğimiz kimselere aktarıyoruz. Her birimiz kendi çapında ama umuma baktığınız zaman internet siteleri, televizyonlar, işte müftülükler, camiler, diyanetler her ülkede böyle galip olan ne? Batıl akideler, batıl ameller, batıl söylemler, hadise aykırı, şeye aykırı. Ve sen mesela bu batıl ideolojilerin davetçilerinin çoğunlukta olduğu yerlerde hakkın delillerini ulaştırdığında eğer ehli değilse ulaştırdığın kişi yani onunla amel eden, bu ilmin ehli olan bir kimse değilse, sadece o delile bakarak kendi amel ediyor. Ve etrafında birisine ulaştırıyor diyelim. Ona ulaştırdığı zaman, getiriyor işte bir hadis, bir ayet. Adam buna cevap veriyor. Batıl ehli. Tevil yapıyor, yorum yapıyor. Onun yaptığı bu yoruma verilecek bir cevap var. Hatta onun mesela delil olarak getirdiği şey bile aslında kendisinin aleyhine delil Ama bunu akletmeyen, bunu düşünmeyen, bununla nasıl cevap verileceğini bilmeyen onun getirdiği bu şüphe sebebiyle batıla gönlü kayabiliyor. Ayetle. Mesela ayeti ayet bizim lehimize delil mesela aslında. Fakat o ayeti mesela düşünün Hizbut Tahrir dünyanın her tarafında yaygın bir örgüt şu an. Bunlar Nur suresi 55. ayetine delil getiriyorlar. 35 miydi? İman eder salih amel işlerseniz sizden öncekilere yeryüzüne halifeler kıldığımız gibi sizleri de halifeler kılarız. Nur 35 miydi bu? Bu ayeti bunlar temel parola yapmışlardır mesela. Dünyanın her tarafında bu ayetle halifeliğe çağırırlar. Ayet kendilerinin aleyhine delildir halbuki. Nasıl? Eğer efendim 55 mi? Eğer iman ederseniz bir imanla iman ederseniz, mesela buradan bakalım. Hizbut tahrircilere göre imanın tanımı nedir? Daha imanın tanımında kaybederler. Ameller imandan mıdır? Daha burada kaybederler. Ondan sonra salih hiç geçmedik. Yani bidatlerden uzak, sünnete uygun amel. Daha buraya hiç geçmedik yani. Ayetin başı neyle ilgili? Kullardan istenen şeyle ilgili. İman eder ve salih ameli işlerseniz. Yani siz bunu yapın ki, halife kılacak kim? Allah. Bunlar Allah'ın vazifesini üstlenmişlerdir ama kendi vazifelerini asla yerine getirmezler. Yani sahih bir iman konusunda, salih amel konusunda hiçbir çabalar yoktur. Önce halifelik bir kurulsun da bunu sonra yaparız diyorlar. Halifelik yok de kanunlar var Yani şeyleri de e, sünnete bir sürü hükümler içeriyor. Delil getirdikleri ayet daha temelden kendilerinin aleyhine. Bu halifeliği vaat eden Allah. Yani sen şunu yaparsan sizi halife kılacak olan benim diyor Allah Azze ve Celle. Yani, yani bu sadece bir misal. Şimdi dünyanın her tarafında büyük kitlelere hitap eden bir örgüt bu. Asrımızın modern mutezilesi. Kader meselesine falan çok daha çirkin sözler var. Yani bariz küfür olan sözleri var. Çoğu hizm tarici bunlar bile bilmez. Ne olduğunu bilmeden, yani ne iman ettiğini bilmeden e, sırf İslami bir davadır diye bunun peşinden gitmiştir. Şimdi demek istediğimiz şu, bakın böyle batıl ehli Kur'an'dan ve sünnetten bir takım söylemleri de kullanmak suretiyle insanları saptırarak batılın delillerini her tarafta yaygınlaştırmış olabilirler. Sufilere bakın, dillerinden ayet hadisi düşürmezler kolay kolay yani kıssalar ile beraber onu da çokça de zikrederler ama hangisi sayı hangisi uydurma bunu bilmez insanlar da bilmez yani vatandaşa e, sufi bir hadis getiriyor ne bilsin şimdi eğer bunu Allah Resulü söylemişse bunu inkar etmek gibi bir tehlike var zaten onların uydurma hadislerine karşı çıktığında seni hadis inkarçısı ilan ediyorlar yani hadislere kabul etmiyor bu Falan diyorlar. Şimdi bu gibi fitnelerin yaygınlaştığı bir ortamda işte hakkı söyleyen bu müceddit dediğimiz kimseler azınlık olabilir. Ama bunlar delilleri bariz bir şekilde ortaya koyarlar. Mesela son dönemin alimleri ağız birliği yaparak Şeyh Elbani'nin son devrin müceddidi olduğunu söylüyorlar. Allah-u Halim. Doğrusunu Allah bilir. Fakat biz Elbani Rahimullah'ın mücadelesine baktığımız zaman gerçekten çok büyük hizmet yapmıştır. Kimseye nasip olmayan, öncüsü olmayan. Şeyh Elbani'nin hocalar kimlerdir? Sufilerdir. Mutasip Hanefilerdir. Ama Şeyh Elbani hadisi ihya eden birisi. Öyle ki Suud'da hadis üniversiteleri olmasına rağmen onlara hadisi yeniden öğreten birisi hadisin sayhi zayıfı nedir bunu öğreten birisi olmuştur koskoca şeyhlerine binbazlara ibnu seyminlere bu dinin aslının sahihinin zayıfının ne olduğunu öğreten birisidir neyle ortaya koyduğu eserlerle çabayla Allah ona bereket vermiş ve bugün insanlar Ebu Davud okuduğunda Tirmiziyi okuduğunda Nesai okuduğunda dipnotlarında Elbani'nin hükümlerini görüyorlar yani sayı zayıf hükümlerini görüyorlar. Neyin zayıf olduğunu, neyin zayıf olduğunu öğreniyorlar bu sayede. Bunu bilmeden yaptıklarında işte Suud'daki gibi bir ortam çıkıyordu. Suud güya tevhid üzere kurulmuş bir devletti. Ama çoğu insan neyin ne olduğunu bilmiyor. Alimleri de dahil. Çünkü yani sözde alimler diyoruz. Hadisin sahihini, zayıfını bilmeyen alim olamaz. Alim bunu bilen kimsedir. Diğerlerine mecazen belki alim denilir. Mesela fıkıh öğrenir. Fıkıh bilgisi, fıkıh kitaplarını ezberler. Usul kitaplarını bilir. Mecazen alim denilir ona. Veya tefsir dalında bilgisi fazladır. Mecazen alim denilir. İnsanların sözlerini ezberler. Edebiyat konusunda bilgi sahibidir. Kıssalar konusunda bilgi sahibidir. Bunlara mecazen alim denir. Ama hakiki alim, yani gerçek manada bizim burada kastettiğimiz müceddit veya müştehit dediğimiz alim, yani iştahat edebilecek olan alim, Kur'an'ı, Arap dilini bilen, Kur'an'ın umumunu ve hususunu, umum olan ayetleri, bunları tahsis eden ayetleri veya diğer delilleri, hadisin yine umumunu, hususunu, bunların mutlak ve mukayyedini, bunun gibi usulleri bilen, Arap diline hakim olan, Ondan sonra ümmetin ittifak ettiği şeyleri, yani ittifak ettiği hükümleri, ihtilaf ettikleri hükümleri, ihtilaf ettiklerinde hangi delilere binaen ihtilaf ettiklerini, hangisi delile dayalı bir ihtilaf, delili yanlış anlamadan tevhilden kaynaklı bir ihtilaf, hangisi reyden kaynaklı, delilsiz bir ihtilaf, bunları bilen, hadisin sayhini zayıfını bilen, sebebi vurudunu bilen, işte bu konuları bilen kimsedir. İştada ehil olan e, alim aslında bunlardır. Fakat e, piyasada alim diye bilinenlerin çoğu mecazi tabirden alimlerdir. Yani ağzı laf yapan e, kimselerden ibaret. Ağzı güzel laf yapıyor. Ama işin hakikatine geldiğinde yani e, başkasının taşıdığı sularla abdest alan kimsedir o. Yani kendi çıkarıp suyu kovayla çıkaramaz. Yani istinbat diye yani kelime kökeni budur. İstidlal. Delil çıkarma, istidlal. Kelimenin aslı kovayla su çıkarmaktır. İstinbat. Yani kuyudan kovayla su çıkarmaktır. Bunu kendileri yapamazlar. Kendileri bundan acizdir. Çıkarılmış şeyler vardır. Yani hazır suyla abdest alırlar. Benzetme bu yönden. Şimdi durum böyle olunca Taklid ile tok görünmeye çalışan kimseler. Hem kendi ağızlarıyla derler ki, bunda da ilim ittifak etmiş. Taklitçi alim değildir. Taklit eden kimse alim değildir. Yani bütün fıkıh kitaplarında da vardır bu. Çünkü ittifak vardır bu usta. Taklit eden kişi alim değildir. Ama kendilerinin taklitçi olduğunu söyleyen, taklit etmekten başka yollarının olmadığını söyleyen bu insanlar, yani biz mecburuz taklit etmeye biz müştehit değiliz diyen bu insanlar kendi ağızlarıyla itiraf ediyorlar ama alimiz demekten de geri durmuyorlar, alim biziz derler kendileri gibi söylemeyenleri de cahillikle itham ederler taklitçi cahildir, üzerinde ittifak vardır kendi ağızlarıyla söylüyorlar ki biz taklitçiyiz siz de taklit etmek zorundasınız diyor, yani Kur'an ile sünnet ile irtibatı kesmek için e, her türlü manevrayı yapıyorlar kendilerinin de irtibatı kesik çünkü eğer talebelerinden hitap ettiği kimselerden birileri Kur'an'la ve sünnetle Allah'ın vahyiyle irtibat sağlarsa bunların gerçek durumları ortaya çıkacak bu sebeple o hemen tecrit edilir o zahiridir mezhepsizdir falandır filandır türlü kutlarla o bertaraf edilir ki kendi kusurları ortaya çıkmasın Nasıl Kur'an ve sünnet sadece kendisine teslim edilmiştir mensuplarından bunu yasaklamıştır o da istediği gibi hükümler söyler. İşte şunda ihtilaf var, şunda ittifak var, şu helaldir, şu haramdır. İnsanlar da buna tabi olurlar. Bir kimse, kardeşim senin söylediğin şu hadise aykırı dediği zaman, kardeşim sen iki hadiste karşı mı çıkıyorsun? Dört hadisçi der veya zahiri der buna. Yani tutuyorsun ayette karşı çıkıyorsun bana kardeşim. Sen biliyor musun bakalım bunları? E sen biliyor musun? Sen müştehit olmadığını kendin söylüyorsun. Sen nereden çıkardın bunu? Evet, Allah Teala bu ümmeti ama Allah'ın izniyle sapıklık üzerine bir araya getirmez. Yani müminlerin yolu Resul'den gelene teslim olmaktır. E, sabit olduktan sonra ona muhalefet etmemektir. İşte bu yol üzerinde e, insanların çoğunluğu muhalefet etse bile bulunanlar, bu yolu takip edenler hiç eksik olmayacak. Muaviye bin Süfyan, Ebi Süfyan radıyallahu anh'ta Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Dikkat edin, muhakkak ki sizden önceki kitab ehli 72 fırkaya ayrıldılar. Muhakkak bu ümmette 73 fırkaya ayrılacaktır. 72'si ateşte, biri cennettedir ki o da el-cemaattir. El-cemaat, buradaki el-cemaat tabirine dikkat edin. El-cemaat, eliflamlı. El-cemaat, yani malum bir cemaat. Allah Resulü tarafından oluşturulan cemaat işte o. Allah Resulü'nün etrafında cemaat olan o sahabedir. El-Cemaat bu. Yani bu hadis, diğer hadisle aslında örtüşmekte. Diğer hadiste Enes bin Malik Radyalan'tan ve İbn Hamur Radyalan'tan gelen rivayetlerde, bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunanlar, üzerinde bulunduğu yolda olanlar diyordu. Kurtulan fırkayı tarif ederken. Burada da El-Cemaat diyor. Aslında ikisi aynı şeyi ifade ediyor. Yani iki hadis birbirinden farklı şeyi ifade etmiyor. El-Cemaat zaten Allah Resulü ve sahabesinden müteşekkil cemaattir. Kim akide amel menheç olarak onların yolunda giderse o cemaate tabi olmuştur. Kim onlara muhalefet ederse cemaatten ayrılmıştır. Bugün cemaatçikler oluşmuştur İslam adına. Aslında bunların hepsinin adı fırkadır. Kendilerinin cemaat olduğunu söyleyen günümüzdeki fırkalar ama işte şu sahabenin üzerinde bulunduğu yoldan ayrı bir takım davranış ve tutumlar içerisinde bulunan kimseler siz bunları uyardığınızda veya bunlardan ayrıldığınızda sizi cemaatten ayrılmakla veya cemaati bölmekle itham ederler. Kardeşim siz ne zaman cemaat oldunuz? Yani cemaat Allah Resul tarafından kuruldu zaten. Sahabelerden ibaret bu cemaat. Sen grup halinde o cemaatten ayrılmışsın zaten. Farklı bir yol tutmuşsun. Nas'a muhalefet etmişsin. Selefin menhecine muhalefet etmişsin. Yani bir fırka olmuşsun. Sonra da kendi fırkanı herkesin tabi olması gereken bir cemaat olarak ilan etmişsin. Senden ayrılanı cemaatten ayrıldı. Veya birisi buradan birlerini ayırmaya kalkarsa da işte cemaati bölmeye çalışıyor, fitne çıkarıyor diyorsun. Bunlar birer fırka. Bakın bu ifadeyi de biz kendimizden söylemiyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan geliyor bu ifade. Huzeyfe Radiyallahu Anh'ın o uzunca kıssasını sorduğu soruları ee, daha önce aktarmıştık. Bu ve Müslüm rivayet ederler bunu. Bu fiten babında aktarıyor. Herkes hayran sorardı. Ben de şerre düşerim korkusuyla Allah Resulü'ne şerden sorardım diyor. Ee, bir takım sorular soruyor Huzeyfe Radiyallahu anh ümmetin geleceğiyle ilgili. En sonunda diyor ki bana ne tavsiye edersin Allah'ın Resulü? Müminlerin, Müslümanların emirinden yani halifesinden ve cemaatinden ayrılma. E Allah'ın Resulü yani Huzeyfe Radiyallahu anh basiretli Güzel soru soruyor. Ey Allah'ın Resulü, şayet müminlerin, Müslümanların halifesi ve cemaati yoksa ne yapayım? Yani bunun da olmayacağını düşünüyor. Allah sorduk duruyor yani aslında. Ümmetine beyan etmek için. Allah sorduk duruyor. Onun gönlüne bu soruyu düşünüyor. Eğer onların halifesi ve cemaati yoksa ne yapayım? Ey Huzeyfe, evinde ağaç kökü dişlemek zorunda kalsan bile bütün fırkaları terk et, onlardan uzaklaş diyor. Demek ki müminlerin emir yoksa ve cemaati yoksa, cemaatin de olmadığını düşünelim. Yani şu sahabenin üzerinde olduğu gibi hareket eden bir topluluk, bir alim etrafında, yani Kur'an ve sünnete uyan alim etrafında toplanan bir topluluk yoksa, batıl üzerine toplanmaya başlamışsa bunların hepsinin fırk olduğunu bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Bu e, rivayeti şerheden eden sahabe sözleri, Tabi'in sözleri, tabi'in tabi sözleri bunları aktarmak gerekirse ileride bakayım burada var mı? Heh, o rivayet gelmiş zaten. Almışız tefsire. Buhayfe bin Yeman radıyallahu anh diyor ki, insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hayırdan sorarlardı. Ben de yetişirim korkusuyla şerden sorardım. Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü, bizler cahiliye ve şer içindeydik. Allah bize bu hayrı verdi. Bu hayırdan sonra şer olacak mı?" Yani cahiliyeden kurtulduk, Resul Aleyhisselatü Vesselam İslam'a girdik, bir hayran nail olduk. Bundan sonra şer var mı? Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam evet buyurdu. Huzeyfe radiyallahu an iyi ki bu soruları sormuş. Bugünküler şöyle diyorlar, işte Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam 73 fırkadan bahsettiği zaman, biz olsak işte o batıl fırkalar hangileri diye sorarız ama sahabe kurtulan hangisi diye soruyor diyor. Böyle tevil yapıyorlar. Yani batılı bilmeyen hakkı yeteri kadar tanıyamaz. Kendisini hak zannederken batıl bir fırkada bulunur. Verir. Niye? Çünkü bütün fırkalar Kur'an ve sünnet üzerinde olduğunu söylüyor zaten. Yani Kur'an ve sünnetten delil getiriyorlar ama o Kur'an ve sünnete yükledikleri manalar sahabelerin hiç anlamadığı, hiç tanımadığı bir mana. E şimdi düşün sen sufilerin içerisinde yetişip büyüseydin kendini hak fırka zannederdin. Mutezilelerin içerisinde olsaydın kendini hak fırka zannederdin, başkalarını sapık görürdün. Niye? Çünkü Kur'an ve sünnetle kendilerini delillendiriyorlar, ifade ediyorlar. Asabın yolu. Şimdi bu Zeyfer bakın hayır içindeyken şerden soruyor. Allah Resul'de evet onda yani hayır olacak. Yani bundan sonra da hayır olacak ama onda bir de bulanıklık olacak. Bir bulanıklık olacak. Onun bulanıklığı nedir diye sordu Huzeyfer Adiyalan. Dedi ki bir topluluk sünnetimden başkasını sünnet edinecek. Yani gidilen, takip edilen bir yol olarak benim sünnetimden başka bir yol tutacak. Ve yolumdan başkasını yol edinecek. Bunlardan kabul ettiğin ve karşı çıktığın şeyler olur. Yani bazı işlerini güzel bulursun, bazı işlerine de karşı çıkarsın. Yani güzellikler de var, iyilikler de var, doğru yaptıkları, sünnete uygun yaptıkları şeyler de var. Ama bazı işlerine de karşı çıkarsın. Bu hayırdan sonra şer olacak mı dedim. Yani bulanık da olsa bir, e, bu hayır döneminden sonra tamamen bir şer olacak mı manasında. Evet, cehennem kapılarına davet eden ve icabet edenleri oraya atan davetçiler olacak cehennem kapılarına davet eden ve kendilerine icabet edenleri cehenneme sevk eden davetçiler olacak. E Allah'ın Resulü, onların özelliklerini bize bildir. Şöyle buyurdu, evet, onlar bizim cildimizdendir, bizim derimizden, yani bizim milletimizden, bizim cinsiyetimizden, yani bizim milletimizden dilimizi konuşurlar. Ben buna yetişirsem ne yapmamı tavsiye edersin dedim. Şöyle buyurdu, Müslümanların cemaatinden ve halifesinden ayrılma. Ben eğer onların cemaati veya halifesi yoksa ne yapayım dedim. Şöyle buyurdu. Ağaç kökü ısırmak zorunda kalsam bile sen bu halde ölüm gelinceye kadar o fırkaların tamamından uzaklaş. Burada Hizbut Taricilere de reddiye vardır ayrıca. Veya diğer işit gibi hilafet iddiasında bulunanlara. Çünkü Müslümanların halifesinin olmayacağını, olmayacağı bir zaman geleceğini bildiriyor bu hadis. O zaman da tekrar hilafetin iadesi için çalışmaya sevk etmiyor bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tekrar halifeliği ayağa kaldırmak için, ikame etmek için çalış çabala bunun için gayret et demiyor da bütün fırkalardan uzaklaş ta ki sana ölüm gelinceye kadar. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki emirinde yani halifesinde yöneticisinde hoşlanmadığı bir şey gören kimse sabretsin. Zira cemaatten bir karış ayrılan ancak cahiliye üzer ölür. Bunu Bukhari ve Müslüm rivayet etmişlerdir. Hudale bin Ubeyt radiyallahu anh'ten rivayette Allah Resulü aleyhisattırsa şu üç kişiyi sorma. Cemaatten ayrılan ve imamına yöneticisine isyan edip isyankar olarak ölen. Efendisinden kaçıp bu şekilde ölen cariye veya köle ve dünya geçimini sağlamış bulunan kocasının yokluğunda süslenip dışarı çıkan ve dolaşan kadın. Bunları sorma. Yani bunların azap göreceği, bunların başına gelecekleri hiç sorma manasında söylüyor bunu. Bunu Ahmet Müsnendir'e rivayet etmiş, Şehir Bani da sayı olduğunu söylemiştir. İbn -i Ömer radiyalanmadan, Ömer bin Hattab radiyalanmadan bize Cabi'ye hitap etti. Ben aranızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aramızda bulunduğu ve şöyle buyurduğu yerde duruyorum. Cemaatten ayrılmamanız gerekir. Sizleri ayrılıktan sakındırırım. Zira şeytan tek kişiyle beraber ve iki kişiden daha uzaktır. Cennetin ortasını isteyen cemaatten ayrılmaz. Bunu Tirmizi sahip İsnaf'da rivayet etmiştir. i̇bn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Ey insanlar, itaat etmeniz ve cemaatten ayrılmamanız gerekir. Zira bu Allah'ın kendisine sarılmayı emrettiği ipidir. وَاتَّسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا la تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Bu Burada kastedilen Allah'ın ipi cemaattir diyor i̇bn Mesud radıyallahu anh. Zira bu Allah'ın kendisine sarması demrettiği ipidir. Muhakkak ki cemaat ve itaatte hoşlanmadığınız bir durum pırkada yani ayrılık halinde ayrı bir grup olduğunuz zaman hoşlandığınız durumdan daha hayırlıdır. Yani ne demek? Biraz daha müşahhaslaştırırsak bu olayı senin sahabe cemaatinin üzerinde bulunduğu yolda sabrederek hoşlanmadığı yani hoşa gitmeyen bazı şeylerle karşılaşırsın. Böyle bir duruma sabretmen da yani Resul'ün yolundan sahabelerin yolundan başka yollar tutmuş da böyle gruplaşmış, çoğalmış kimselerde hoşlandığın şeyden daha kayırlıdır Amr bin Meymun el Evdi diyor ki Yemen'de Muaz radıyallahu anh ile arkadaşlık ettim o Şam topraklarına yerleşinceye kadar ondan ayrılmadım ondan sonra insanların en fakir olan Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ile arkadaşlık ettim onun şöyle de denişti Size cemaati tavsiye ederim. Zira Allah'ın eli cemaat üzerindedir. Cemaate böylece teşvik etti. Sonra günlerden bir gün şöyle dediğini işittim. Üzerinize namaz vakitlerinden geciktirecek yöneticiler gelecek. Siz namazı vakitlerinde kılın. Yani halifeler, o zaman halifeler bazı usulsüzlükler yapıyorlar. Namaz vakitlerinde olduğu gibi. Siz vakitlerinde kılın. Bu farz namazdır. Onlarla beraber kıldığınız ise sizin için nafiledir dedi. Dedim ki Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı ne söylediğinizi anlamıyorum. Yani hem cemaati tavsiye ediyorsun hem de çıkmış bugün de böyle söylüyorsun. Yani e, namaz vaktinde bu sefer onlara muhalefet ediyorsun yani. Onlar vaktinde kılmıyorlar. Bu sefer de muhalefet etmeyi emrediyorsun diyor. Halbuki cemaati tavsiye etmiştin. Yani bugün insanların pek çoğunun cemaatten anladığı yanlış manayı e, Tayyip'le ediyor o da. Anlamadın nedir dedi Mesut Radyalar. Şöyle dedim. Bana cemaati emrettin ve ona teşvik ettin. Şimdi de bana namazı kendi başına kıl. Bu farz namazdır. Cemaatle de kıl bu ise nafiledir diyoruz. Şöyle dedi. Ey Amr bin Meymun ben senin bu beldenin en fakir olduğunu sanıyordum. Cemaatin ne olduğunu bilmiyor musun? Ben hayır dedim. Şöyle dedi. Cemaatin çoğunluğu Cemaatten ayrılmışlardır. Cemaatin çoğunluğu, yani ilk kullandığı cemaat ifadesi nekre olan cemaat. Yani insan topluluklarının çoğu cemaatten, yani el cemaatten ayrılmışlardır. Sahabenin üzerinde bulunduğu cemaatten ayrılmışlardır. Cemaat, yani el cemaat, yalnız başına olsan dahi sadece hakka uygun olandır. Bakın cemaatin tanımı. Demek ki insanın kalabalığı Nerede kalabalık varsa cemaat odur değil demek Böyle bir yanlış anlayışı Bakın reddediyor İbn-i Mesud radıyallahu Şaz kalmayı Tavsiye ediyor adeta Diğer rivayette Hatib-ül Bağdadi'nin e, Cemaat yalnız başına olsan dahi Allah'ın taatine uygun olandır Demiştir Hatib-ül Bağdadi'nin rivayetinde de Yalnız başına dahi olsan cemaat Kitap ve sünnettir demiştir. Yalnız başına dahi olsan kitap ve sünnettir, kitap ve sünnete uymandır. Yani insanların çoğu kitap ve sünnetten başka bir yol edinse, reylere uysa, kıyaslara uysa, ser tek başına dahi olsan kitap ve sünnete uyu. Nuhayn bin Hammad bu hadis hakkında şöyle dedi ki, Nuhayn bin Hammad Rahimolla, Bukhan hocalarındandır ve sünnet konusunda çok mücadele etmiş alimlerden biridir her ne kadar hadis konusunda bazı ufak tefek hakkında eleştiriler olsa da sünnetin imamlarından birisidir bu hadise hakkında şöyle dedi cemaat ifsad olduğu zaman ifsad olmasından önceki duruma sarılman gerekir yani insanlar içerisinde yaşadığın insanlar ifsad olduğunda onlar haktan saptığında haktan sapmadan önceki hak neyse ona sarılman gerekir işte o zaman yalnız başına dahi olsan cemaat sen olursun. İshak bin Rahüye dedi ki, Cahillere sevadul azam, yani büyük karaltı nedir diye sorsan, insanlar cemaatidir derler. Bilmezler ki cemaat, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin izine ve yoluna sarılan alimdir. Onunla beraber olup ona uyan cemaattir. Ona muhalefet eden ise cemaati terk etmiştir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinde şöyle buyuruyordu bakın. Soru şöyle geliyor. Eğer Müminlerin, Müslümanların cemaati ve halifesi yoksa, bugün yeryüzünde Müslümanların halifesi yok. Yani hilafet ilga olalı çok oluyor. Yani göstermelik bir hilafet dair olsa. Aslında sahih hilafet yıllarca önce ilga olmuştu. Benden sonra hilafet 30 senedir buyuruyor çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra ısırıcı sultanlık başlayacak diyor. Bu 30 sene Hasan bin Ali radıyallahu anh'ın hilafeti Muaviye radıyallahu anh'a devretmesiyle tamamı ermiş. Muaviye radıyallahu anh itibarinde ısırıcı sultanlık başlamıştır resmen. Fakat göstermelik de olsa hilafet, Müslümanların söz birliğini sağlayan, Müslümanların etrafında söz birliği ettikleri, yani ihtilafları, emniyetsizlikleri, olumsuzlukları bertaraf ettikleri bir sistem idi. Batıl bir unsurlar girmiş dahi olsa hilafetin bulunması her bakımdan hayırdı. O da ilga edildi en son. E kafirlerin tuzaklarıyla, hileleriyle Osmanlı'nın hilafet şeyi de ilga edildi zaten. Bugün hilafet yok. O zaman ne yapacağız? Bütün fırkaları terk etmemiz mi gerekir? Eğer fırkalar söz konusuysa terk etmek gerekir. Hiçbirisine bulaşmamak gerekir. Fakat şuradaki ifadeye dikkat edin. Hilafet ilga olmuş olabilir ama cemaat hep var. Şu ana kadar var. Yani şuradan itibaren söylüyoruz bunu. 30 seneden itibaren. Hilafet 30 seneydi. 30 seneden sonra ısırıcı sultanlık başladı. Yani gerçek manada hilafet yoktu. Ama cemaat ta bugüne kadar devam ede geldi. Ne bu cemaat? Asal'ın üzerinde bulunduğu akide menheç. İşte kim bu cemaate sarılırsa, yani bu işin ilminin ehli olan kimse varsa, onun etrafında bulunan, o kimse Kur'an ve sünnete yani hocaları, alimleri Kur'an ve sünnete tabi olduğu sürece ondan ayrılmazsa bu kimse cemaate tabi olmuştur. Kur'an ve sünnete mukarefet etmediği halde buradan ayrılanda yani Kur'an ve sünnet dışındaki başka bir gaye için ayrılanı kastediyoruz. da cemaatten ayrılır. Yani bu alimlerin sahabenin üzerinde bulunduğu menheci gözeten, devam ettiren alimlerin her bir ülkede, Müslümanların yaşadığı her bir beldede, bu alimlerin etrafında bulunmak yerine, çünkü onların yanında sabretmek gerekir. Onların üzerinde bulunduğu akideye, menhece sabretmek gerekir. Ama niye sabretmek zorundayım Gideyim falanca fırkaya gireyim. Hem orada kalabalık, hem dünya var, hem dinden kırıntılar var. E, i̇kisini bir arada götüreyim derse bir insan, işte bu kimse cemaatten ayrılmış olur. Yani ayrılmadaki sebebi önemli. Kitabı ve sünnete muhalif olarak ayrıldığı zaman o kimse cemaate muhalif etmiş olur. Ömer bin Abdülaziz Rahimullah dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sünnet koydu. Ondan sonra Raşid halifelerde sünnetler koydular. Bunu almak Allah azze ve celle'nin kitabını tasdiktir. Ona itaati tamamlamak ve Allah'ın dininde kuvvettir. Hiç kimsenin onu bozmaya ve değiştirmeye hakkı yoktur ona aykırı bir görüş de olamaz. Onların koydukları sünnetlere uyan hidayet bulur. Onunla basiret bulmak isteyen basiret sahibi olur. Ona muhalefet edip müminlerin yolundan başkasına tabi olanı, bakın ayetin tefsiri geliyor şimdi. Ne dedi? Raş tarifelerden bahsetti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çünkü hayatında tavsiye etmişti bunu. Sizden yaşayan pek çok ihtilaf görecek. Buna yetişen benim sünnetime ve raşit, hidayete erdirilmiş Raşid halifelerinin sünnetine sarılsın. Ona azı dişleriyle sarılsın. Dinde sonradan ortaya çıkarılan şeylerden uzak durun. Çünkü dinde sonradan ortaya çıkarılan her şey bir bidattır. Her bidat sapıklıktır, her sapıklık da ateştedir buyurur. İrbaz bin Sarıya radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste. Bakın hilafet 30 sene. İşte Ra'şi tarifelerde de bu 30 senedeki Ra'şi tarifeler. Ondan sonra zaten bidatlar başlıyor. Muaviye R.A. zamanında bir takım bidatlar çıkmıştı zaten. Ra'şi talifelerin döneminde ise insanların başına gelebilecek çeşitli olaylar hakkında en doğru kararlar verildi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında ortaya çıkmayıp da mesela düşünün, bir zekatı inkar olayı Allah Resulü zamanında yoktu. Allah Resulü vefat ettikten sonra bir topluluk, başka peygamberlere tabi oldukları gibi bir de zekat vermeyi kabul etmediler. Allah Azze ve Celle kitapta Rasule verin diyor zekatı. Resulü de öldü artık vermemiz gerekmez diye böyle bir tevil yaptılar. Tahrif yaptılar doğru, doğrusu. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh bunlarla savaşmaya kalktı. Ömer radıyallahu anh yakasından tuttu dedi ki nasıl sen bunlarla savaşırsın? Allah Resulü ben insanlarla la ilahe illallah deyince kadar savaşmakla emrolundum. Yani Allah Resulü savaşmadı. Onun yapmadığı şeyi sen nasıl yaparsın? Ebu Bekir radıyallahu dedi ki Vallahi namaz ile zekatın arasını ayıranlarla ben savaşırım dedi. O an Ömer radıyallahu diyor ki o an diyor Allah azze ve celle'nin Ebu gönlünü hak olan bir şeye açtığını anladım diyor. Ben sonradan anladım bunu diyor. Nitekim kendisi de kendisinden önce meydana gelmemiş bazı meselelerle ilgili değişik iştahatlar olmuştur. Allah Ömer radıyallahu hà'nın gönlünde daha başka şeyleri açmıştır. Mesela Kur'an'ı cem etmek gibi. Tek musaf haline getirmek gibi. Osman radıyallan zamanında işte e, imam musafın oluşturması, diğer kıraatlerin e, bertaraf edilmesi gibi. Diğer musafların bertaraf edilmesi gibi. Ömer radıyallan zamanında hareketlenmeler yapılıyor. Niye? Çünkü Bununla ilgili sıkıntı Ömer Radyalan zamanda ortaya çıkıyor. Allah Resulü zamanında yoktu bu. Osman Radyalan Mescid-i Nebi'yi genişletiyor. Niye? Ee, i̇htiyaç onun zamanda ortaya çıkmış. Veya Cuma namazında okunan ikinci ezan meselesi gibi. Raj talifelerden sonrakilerin yaptıklarını ise Allah Resulü bakın temize çekmiyor. Yani sonrakilerin yaptıklarını öncekilere arz edin diyor. Yani bu ihtiyaç Muaviye Radyalan Zamanında yapılan bir şey bu ihtiyaç Osman Radyalan Zamanında var mıydı? Ali Radyalan Zamanında var mıydı bu ihtiyaç? Ömer Radyalan, Evbekir Radyalan Zamanında var mıydı? Allah Resulü'nün Zamanında var mıydı? Eğer o ihtiyaç onların zamanda da vaki olmasına rağmen Allah Resulü terk etmişse Allah Resulü terk ettiği gibi Raşid talifeleri de terk etmişse onlar da bunu yapmamışsa sen yapma bunu oldu yaptı sen bu yapana uyma ey ümmet Rahiş talifelere koyun. Bakın Ömer bin Abdullah de bunu söylüyor. Onlar da bir sünnet, bir takım sünnetleri koydular. Bunları almak, kabul etmek Allah'ın kitabını tasdiktir. Allah'ın dininde kuvvettir. Hiç kimsenin onu bozmaya ve değiştirmeye hakkı yoktur. Sünnetin karşısında hiç kimsenin reyi görüşü olamaz diyor. Evet. Devam ediyor. Onların koydukları sünnetlere uyan hidayet bulur. Onunla basiret bulmak isteyen basiret sahibi olur. Ona muhalefet edip müminlerin yolundan başkasına tabi olanı çünkü müminler Ebu Bekir Radyalan'ta ittifak etti. Ebu Bekir Radyalan bir iş yaptı. Temettü etçi meselesinde bir fetva verdi değil mi? Bir e, uygulama yaptı. Ömer Radyalan'ta bir uygulama yaptı. Ama Karşı çıkan sahabeler oldu. Kabul etmediler. i̇bn Abbas karşı çıktı. Başta oğlu i̇bn Ömer karşı çıktı. İmran bin Husayn karşı çıktı. Yani müminlerin yolu demek ki birleşmedi sapıklık üzerinde. Yanlış bir iş üzerinde birleşmedi. Ne oldu? Hak tekrar ortaya çıktı. Osman Radyalan bir hata yaptı. Veyahut da aslında belki hata değil de e, hata diye anlaşılması sebep olacak bir iş başına geldi Minada namazı tam kıldı belki kendisinin gerekçesi vardı rivayet ediliyorum gerekçe zühri ile o oradan evlendiği için orada yerleşmeye niyet etmiş şekilde böyle bir gerekçe belki sayidir yani zühriden geliyor Çünkü Zühri e, tabinin küçüklerindendir Osman radyalana yetişmemiştir e, fakat kendisi sıkadır aradaki raviyi biz bilmediğimiz için bu yüzden zanlı söylüyoruz doğru olabilir diye, sahih olabilir diye kalan bütün ravileri güvenilir kimseler çünkü, Zühri'den aşağı bu sahih olabilir, yani bu sayıh bir gerekçe olabilir, önemli değil ama insanların çoğu bu gerekçeyi bilmiyordu, bunlardan birisi İbn Mesud ve bunun yanlışlığını üstüne basa basa söyledi, Allah Resulü Mina'da iki kıldı, Ebu Bekir iki kıldı, Ömer iki kıldı benim için diyor, şurada diyor kabul edilmiş iki rekat diyor dört kılmaktan hayırlıdır diyor sonra Osman Radyalan'ın arkasından dört rekat olarak onu kılıyor yani cemaatede muhalefet etmiyor fitneye mahal vermiyor çünkü müştehit Osman Radyalan yönetici iştahat onların hakkı bu meselede iştahat onların hakkı bu bunu yaptı o da ona tabi oldu ama batıl olduğunu beyan etti hakkı da beyan etti çünkü Osman Radyalan'ın gerekçesini bilmiyordu Neyse, ihtilaf şerdir dedi, bunu yaptı. Ondan sonra, Muaviye Radiyalan, Muaviye Radiyalan zamanında, Ali Radiyalan zamanında bu sünnet tekrar yerine geldi, Mina'da iki kılmaya başladı Ali Radiyalan. Yani o sünnet kaybolmadı Allah'ın izniyle. Yani, seferdeyken kişi namazı kısaltır. Mina Mekke'ye bağlı bir yerdir. Bekke'nin yakınındadır. Böyle bir yerde seferi kılmak, yani iki rekat kılmak gerekir. Allah Resulü'nün sünneti bu. Ali radıyallahu anh bu sünneti tekrar ihya etti. İhya etti. Muavi radıyallahu anh halife olunca, ondan sonra, dediler ki ona, sen neden Mina'da iki rekat kılıyorsun? O da diyor ki, ben Allah Resulü'nün, Evvekir'in, Ömer'in burada iki kıldığını gördüm diyor. Yani Mina'da iki rekat kıldılar diyor. Ama diyorlar Osman burada dört rekat kılardı. Senin ona muhalefet etmen büyük bir ayıp olur diyorlar. Muaviye radıyallahu anh tekrar Mina'da dört rekat kılmaya başlıyor. Bakın ümmetin ihtilafına, fitneye düşmesine sebep olan şeyler. Muaviye radıyallahu anh orada dört kılınca ümmetin ne demesi lazım? Yani İbn Abbas radıyallahu anhu yaptığı gibi yapması lazım. Başımıza taş yağacak. Allah Resulü yaptı diyorum ben size. Siz bana Ebubekir Ömer diyorsunuz diyor. Yani Ebubekir ve Ömer radıyallahu hanumaya ayıp olmasından yani bunların tabiriyle, Emevilerin tabiriyle ayıp olmasından çekinmiyor İbn Abbas radıyallahu anhu. İbn Ömer babasına ayıp olmasından çekinmiyor. Siz Allah Resulüne mi uyacaksınız, babama mı diyor. Yani bu batıl anlayışları işte sahabe böyle bertaraf ediyorlardı. Açıktan telbiyeyi yasaklamışlardı Muaviye Radiyallahu'na zamanında. İbn Abbas Radiyallahu'na sırf Ali Radiyallahu'na zamanında bu uygulama var diye e, Muaviye Radiyallahu'na e, Ali Radiyallahu'nın aleyhtarları baskı yaptılar. Telbiyeyi yasaklattılar. İbn Abbas Radiyallahu'na çıktı, baara baara telbiye getirdi. Bu Allah Resulü'nün sünnetidir dedi. Bunun gibi örnekler çok. Yani e, İslam tarihinde ilk daha ilk çatırdamalar bu gibi şeylerle başladı. Bakın neden sonra Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam temize çektiği 30 senelik Raşid tilafetten sonra bunlar. Bir Muaviye bir Ali O yüzden kıyaslayamazsınız. Bir Osman kıyaslayamazsınız. Zaten kıyasın yeri yok. Biz burada sadece Nasların sınırında hareket etmeye çalışıyoruz. Biz burada bundan dolayı Muaviye radıyallahu anha'da asla hakaret etmeyiz. Onun yerini makamda asla düşürmeyiz. Fakat Allah dilediği kimseyi bu ümmete fitne için vesile kılar, sebep kılar. Yani fitneye sebep olan bazı kimseler vardır ki, bid insanların bidate düşmesine sebep olan bazı kimseler vardır ki, kendileri bundan beridir. O batıl işten aslında beridir. Allah onları selamette kılmıştır. Ama mesela İbn Abbas R.A. diyor ki, Hata yapan alime yazıklar olsun. Ama diyor, bunun hatasını din edinenlere bin kere yazıklar olsun diyor. Çünkü diyor, alim diyor, bir hata eder diyor, bir fetva verebilir, yanlış iş yapabilir diyor. Fakat bundan tevbe eder, dönebilir diyor. Fakat bunu taklit edenler, ona tabi olanlar, onun ilk yaptığı hataya halen uymaya devam ederler. Onlarda da bin kere yazıklar olsun diyor. Biz demek ki ölçüyü bilmek zorundayız. Alimlerimiz, hocalarımız... İmamlarımız, bunlar belki uymamız gereken kimseler ama şartlı. Kitabı ve sünnete uymaları takdirinde. Allah Azze ve Celle iman şartı koymuştur bunu. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de. Eğer herhangi bir şeyde çekişirseniz, onun hükmünü Allah'a ve Rasule döndürün. Eğer ahiret Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız çözüm yolu budur. En güzel çıkış yolu budur diyor. Allah Azze ve Celle ey iman edenler diye başlıyor bu ayete. Bütün iman edenlere hitap. Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin. İşte bu ayetin Allah Azze ve Celle'nin iman edenleri muhatap alarak hitabına engel olmak isteyen Müslümanları, iman edenleri bu hitaptan koparmaya çalışanlar, siz Kur'an okumayın, sünnet okumayın, ne anlarsınız? Alimler var, yani şu Ullemr denilen kimseler var, siz onlara bakın. Şimdi insanlar bu ullemden kimselere yani alimlere baktıkları için ve Kur'an ve sünnetle irtibatları da olmadığı için yanlışı da fark etmiyorlar. Kimlere de Kur'an ve sünnete muhalefet etti bunu da bilmiyorlar. Yani en önce öğrenmeleri gereken şey demek ki Kur'an ve sünnet idi. Fakat Kur'an ve sünneti öğretmiyorlar. Onun yerine alimlerin fetvalarını öğrenin. Namaz mı kılacaksın? Hangi alim neye göre fetva vermiş? Bunlara bak. İlmiallere bak vesaire Yani naslara e, Muhatap olmadan Falanın filan görüşlerine muhatap ol Böylelikle senin elinden değer yargının Temel değer yargının Yani her iman edende bulunması gereken Temel ölçüyü elinden aldı İman edenlerin Ellerinden aldılar Bu ölçü gidince ne oldu Ölçü yok Alimlerden alıyorsun Yanlış bir şey mi Görünüşte yanlış değil gibi Alimlerden alıyorsun ama elinde ölçü yok. Dolayısıyla alim bazen birisi getirir sana dürte dürte bak senin hocan şu ayete şu hadise muhalefet ediyor dediğinde senin ölçü olmaz için onlar daha iyi bilir dersin. Yani Allah iman eden bir kimse olarak seni muhatap aldığı halde Allah'a itaat et. Yani Kur'an'a muhatap ol. Resul'e itaat et. Yani sünnete muhatap ol diye emretli halde sen bunu terk etmişsin. Ya Rabbi alimler daha iyi bilir. Allah sorgulayacak seni yarın. Yani Allah'ın huzuna çıktığında bundan sorgulanacaksın. Kabir sorgusuna bak. Bukhariye Müslüm rivayet ediyor. İnsanlar vaaz meclislerinde çok duymuşlardır bu hadisi. Münafık ne der? Yani kabirde oturtulup ona sorgulandığı zaman kafirden bahsetmiyoruz. Münafık ne der? Şu adam hakkında ne dersin? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında. İnsanlar ne diyorsa ben onu diyordum der. Bunun üzerine azap edilir. Bukhari-i Müslüm İnsanlar ne diyorsa ben onu diyordum. Peki mümin ne der? Müminin cevabını da zikrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O Allah'ın Resulüdür. Derler ki bunu neyle bildin? Delilin ne? O bize Allah'ın katından inkar edilemeyecek apaçık bir beyinatla, Allah'ın kitabıyla geldi, biz de onu tasdik ettik der. Kabirde başlıyor bu soru. İşte bu sorguda da ilk kabir sorgusunda senin kaybetmene sebep olacak bir yolu insanlara din edindirdiler. Ey iman edenlerle bu hitap ile iman edenleri ayırdılar. Direkt ulemlere bağladılar. Yani bugün insanlar artık şunu yapıyor. Fe'in tenaza tu fi şey'in ferduhu ile ve Resul buyruluyor ayette. Herhangi bir şeyde ihtilaf ederseniz, çekişirseniz onu Allah ve Resul'e döndürün. Kim döndürecek? Kur'an'ı bilmeye, sünneti bilmeye bunu nasıl döndürecek? E o zaman şimdi gerekçeye bak biz Kur'an'ı sünneti bilmiyoruz nasıl döndürelim diyorlar döndüremezsin tabi o zaman yanlış nerede? Kur'an'ı ve sünneti bilmemende değil mi? Sen demek ki imanının gereğini yapmıyorsun yanlış bakış açısı bundan dolayı mezhebinde batıl bir şey görse veya mezheplerin delili bilmediği için Kur'an ve sünneti bilmediği için buna muhatap olamaz için hangisi sahih, hangisi değil bilemiyor. Hanefi mesela diyor ki abdestin farzı 4. Şafi diyor ki 6 veya 5. Malik diyor ki 7. Mesela kadına değmek Şafi de abdesti bozuyor ama Hanefi'de bozmuyor. İhtilaf mı? İhtilaf. Bırakalım ihtilaf öyle kalsın. Şafi böyle amel etsin, Hanefi böyle amel etsin mi diyeceğiz? O zaman Allah'ın caiz kılmadığı bir şeye cevaz vermiş oluruz. Halbuki Allah imanın geri olarak bunu emrediyor. Bu ihtilafı gider. Ne yapayım? Bu ihtilafı gider. Allah'a ve Resulü'ne döndür. Neyle döndüreceğiz? Kitap sünnet yok. O zaman kitap ve sünneti öğren. Bunu yapmadığı için adam ne yapıyor? Kendisine gelen hadisi, hadisi mezhebine aykırı hadisi, mezhebe arz ediyor mezhep kabul ederse kabul ediyor mezhep kabul etmese reddediyor bugün insanların hali bu halbuki yapması gereken mezhebini Kur'an'a ve sünnete arz etmekti yahu Ebu Arif'e böyle bir söz söylemiş ama Kur'an'a uygun mu? sünnete uygun mu? bunu yapabilmeliydi değil mi? Kur'an'a ve sünnete muhatap olmayan insan bunu asla yapmaz yapamaz işin kolayına kaçar ama armudun kilosu kaça gelir kaça gider, kaçtan satılır piyasada prim yapar mı yapmaz mı bunu çok iyi bilir Ehliye dalmaya kalksa sürücü rehberini okuma yazma bilmeyen adam ezberler. Çünkü işi var. Ama Allah'ın kitabına gelince, Resulü sünnetle gelince biz ne bilelim? Bunu alimler bilir der. Allah'ın imanın gereği olarak üzerine yüklenişeyi terk eder. Yani bu mazeret değil. Allah dünya işlerinin alimi, dünya işlerinin alimi, ahiret işlerinin cahili olan kuluna buğz eder, buyuruluyor. <gülüyor> evet, Mücahit Rahimullah ayetteki onu döndüğü halde bırakırız kavli hakkında. Burada batıl ilahlar kastediliyor demiştir. İfadeye dikkat edin, batıl ilahlar. Şirktir yani bu. Müminlerin yolundan başkasına uymak. Yani kim Rasul'le Aykırı hareket eder ve müminlerin yolundan, teminden beri açıklamaya çalıştığımız müminlerin yolundan başka bir yol tutarsa onu döndüğü yerde bırakırız. Yani döndüğü yer batıl ilahlardır diyor Mücahit Rahimullah. Şirkten bir şube Allah korusun. Allah izin verirse zaten bundan bir sonra gelecek ayet 116. ayet şirk hakkındadır. Allah'ın şirki asla bağışlamayacağı hakkındadır. Dikkat edin e 116. cayette inşallah devam edeceğiz. Subhaneke Allahu bihamdike ve eşhedü en la ilaha illallah ve estağfuruke ve töbû